Peki. Şimdi en son e, 13. medeniyet okumalarında 18. yüzyılda ortak tavrın mevcuttan şüphe etmek olduğunu ve bunun da e, paradigmayı içlerinde yaşadıkları paradigmayı sorgulamak durumunda kaldıklarını ya da buna zorladığını dile getirdik. Ve bu paradigma sorgulaması'nın e, örneği olarak dil. E, paradigmanın dilini öncelikli inceledik ve mantık Özellikle e, bu dönemde klasik mantık e, teorisinin yeniden ele alındığını, tasavvur kısmının, kavram kısmının tasfiye edilip yargı, formel mantığın merkeze alındığını ve bu çerçevede e, klasik paradigmanın üzerine oturduğu formu, dili, sorguladıklarını dile getirdik ve buna pek çok örnek vermenin yanında İsmail Gelemiyevi'nin Kitabı Burhanı üzerinden ayrıntılı örnekler verdik ve hatta e, çağda, o kendi dönemlerine göre çağdaş olan dünyada, e, modern dünyada ortaya çıkan yeni gelişmelerin nasıl dikkate alındığını, klasik, gelenekle mezzedilerek bir araya getirilerek nasıl yorumlandığı üzerine durduk. Evet, bugün e, esas konumuz Doğa kavramının yeniden yükselişi. 18. yüzyılda doğa kavramının, dolayısıyla doğa felsefesinin yeniden yükselişi, karşılıklı çatışmalar, tehafüt gereğinin yeniden dirilişi ve karşılıklı eleştirilerinin eleştirilerin tekrar ortaya çıkışı üzerine duracağız. Ama bundan önce şunu vurgulamakta fayda var. Demiştim ki, 18. yüzyıl, Osmanlı entelektüel tarihin en yoğun üretim faaliyetinde bulunduğu dönemlerden biridir. Bazı şeyler çıkarttım, rakamlar çıkarttım. Onları size hem okuyacağım hem kayıtlara geçmiş olur, hem de sizde bir tasavvur oluşmasına neden olur. Mesela matematik ele aldığımız zaman 17. yüzyılda yani 1600 ile 1700 arasında 28 müellifin yazdığı 70 matematik kitabı var. Tabi bunlar tahmini arkadaşlar. Ne demek tahmini? Belli verilere dayanıyor ama ne demiştik? Daha envanteri çıkmamış bir kültürüz biz. Bu bir. ikincisi bu rakamlar isimleri bilinen müelliflerin yazdığı eserler. Bizde meçhul kitap çoktur. Yani müellifi bilinmeyen kitap çok. Üçüncüsü, bir yüzyılda üretilen metinler sadece o yüzyılda yazılan metinler değildir. İstinsa edilen metinler yeni baskısı yapılan metinlerdir. Değil mi? Bağdat'ta yazılmış, 12. yüzyılda Yüz, Yüz, Yüz yazılmış ama 17. yüzyılda onu yeniden üretip piyasaya sürmek gibi e, onları burada yok. Sadece e, tehlif edilen, müellifi bilinen eserlerden bahsediyorum. 17. yüzyılda 28 müellifin 70 eseri var. Ama 18. yüzyılda geldiğimizde şeyi göstermek bakımından söylüyorum hareketliliği. 68 müellifin yazdığı 121 eser var. Tamam mı? Birden rakam artıyor. Mesela astronomiye bakıyorsunuz. 16. yüzyılda, şey 17. yüzyılda, yani 1600-1700'de 100 mühelifin yazdığı 190 eser varken, 18. yüzyılda 152 müelifin yazdığı 344 astronomi eseri var. Şimdi burası çok ilginç. Neredeyse ee, Osmanlı yüzyıllar içerisinde en fazla astronomi kitabı yazılan yüzyıl. Bunun bir nedeni olmalı. Ha, klasik şey, modern bilimin astronomi merkezli kurulması, kozmolojiyle ala olan alakası pek çok kavram gündeme getirilebilir. Henüz bunun üzerine çalışma yapmış değilim. Ya da yapan birini de tanımıyorum. Ama bu soru entesan. Niçin en fazla astronomi eser eseri üretilen bir yüzyıldır bu dönem? Bunun üzerine durmamız e, gerekiyor. Coğrafya'ya baktığımız zaman 17. yüzyılda 20 müelifin yazdığı 24 eser varken 18. yüzyılda 30 mühelifin yazdığı 47 eser var. Bakın hem e, ilimle uğraşan insanların sayısında artış var hem eserlerde. Halbuki imparatorluk küçülmüş, büyük toprak kayıpları var değil mi? E, mesela bakın size araştırma konusu bir şey söyleyeyim. 18. yüzyılda Orta Anadolu'daki entelektüel faaliyetlerin artışını görüyorsunuz, Orta Anadolu'da. Artık soyadında, şey nisbesinde İspartavi, e, Aksarayi, e, Kastamoni gibi olan isimlerin artışını görüyorsunuz. Bunun nedeni üzerine durmamız gerekiyor. Ne oldu Anadolu'da? Ne tür bir sosyoekonomik, politik yapı ortaya çıktı ki entelektüel faaliyet üretim arttı? Mesela bunun biraz sonra bir eser üzerinden tekrar bu konuya döneceğim. Dönmesem lütfen hatırlatın. Mesela askerlik, askeri bilimlere bakıyorsunuz. 17. yüzyılda 14 mühelifin yazdığı 27 eser var. 18. yüzyılda 17 mühelifin yazdığı 38 eser var. Ama çok ilginç 19. yüzyılda 565 mühelifin yazdığı 1289 eser var. Ne oldu 19. yüzyıl, yani 1800-1009, Osmanlı'nın en çok ihtiyaç duyduğu konu ne? Askerlik, teknoloji, birden değil mi? Ee, hemen sayı artıyor. 565 kişi bu konuda tercüme, telif, kalem oynatıyor ve 1289 eser yazıyor. Ee, çok ilginçtir. Osmanlı'nın 20. ne kadar, 1923 diyelim hani resmi, 832 mühelif, 1785 eser yazıyor. Bu askerlik. O kısacık dönemde niye? ihtiyaç var. Yani eser sayısı, mühennif sayısındaki artış spor olsun diye olmuyor görüyorsunuz. Dil, bilim yok, yok. Dil bilime gelmedim daha dur. Ben daha çok fen bilimler üzerinden gidiyorum. <gülüyor> Dil <bilime. gülüyor> Herkes kendi sazına bağlamaya çalışıyor. Mesela tıbba bakıyorsunuz. 17. yüzyılda 56 müelifin yazdığı 140 eser var. Tıp, 18. yüzyılda 74 mühelifin yazdığı 223 eser var, 19. yüzyılda 146 mühelifin yazdığı 1491 eser var, 20. yüzyılda 398 mühelifin yazdığı 2950 eser var. Bak tıpta da artış var, niye? Sağlık, tıbbiye, sağlık kurumları değil mi? Sağlık teşkilatları yavaş yavaş her tarafta kurulmaya ihtiyaç. Bunların ne kadar ders kitabı olduğunu biliyor musunuz? <gülüyor> Ders kitabı, hepsi ders kitabı da olabilir. Yani şimdi ders kitabı kriterimiz ne? Şimdi senin de çok iyi bildiğin gibi e, Miyaru Sedat bir ders kitabı ama bugün onu üniversitede <gülüyor> okutalım mı? Ne dersin? Ya ne demek ders kitabı? onu üzerine düşünmek lazım. Tabii ki ders kitapları da var bunların içerisinde. Mesela Fizik bilimlerine baktığımız zaman botanik, zooloji, fizik gibi ki buna kelami fizik dahil değil. Halbuki kelam kitaplarında değil mi? Mümkünat kısmı büyük bir fizik, atomik fizik hemde atomcu fizik o dahil değil. 17. yüzyılda 34 müellifin yazdığı 108 eser var. 18. yüzyılda 47 müellifin yazdığı 70 eser var. Bir düşüş var. Bak. Bütün şeylerde yükseliş var, burada düşüş var. Niye? Simya ortadan kalkıyor. 17. yüzyılda Ali Elizni 2'nin 40'a yakın simya eseri var bak. Değil mi? Bahsettik. Simya yok bu dönemde. Kalkmış, dolayısıyla e, düşüş var. 19. yüzyılda 269 müelifin yazdığı 1226 eser var. 20. yüzyılda 673 mühelifin yazdığı 1591 eser var e, doğa bilimleri üzerinde dediğim gibi buna tercüme dahil, telif dahil, derleme dahil hepsi ve bunlar müellifi belli olan, müellifi meçhul olan ve istinsah edilen eserleri saymıyorum. 17. yüzyıl, 18. yüzyıl aynı zamanda Osmanlılarda yeni bir istinsah dalgasının başladığı bir yüzyıldır. Mesela Abdullah Hocam sordu dil bilimleri çok ilginçtir. 14-15. yüzyılda yazılan Osmanlı alimlerinin yazdığı dil bilimi eserlerinin en yoğun üretildiği dönem 18. yüzyıldır. Hasan Çelebi'nin, e, o dönemin dilcilerini, Ali Kuşçu'nun eserlerine şer yazıldığı dönem bu. Ayvalı neydi? Vaziye Şer yazan, şey Unku'da Şer yazan, ne zaman yaşadı? 1700'lerin sonu, 1800'lerin başı. Bak, aynı dönemler yaklaşık değil mi? Ee, dini ilimlerde olsun, dil ilimlerinde olsun, yani her türlü ilimdeki istinsaf faaliyetinin yoğunlaştığı dönem. Mesela biraz sonra bahsedeceğim. Klasik felsefe eserlerinin, klasik bilim eserlerinin e, yaygınlaştığı dönemdir bu dönem. Şimdi bunun üzerine konuşacağız çatışmadan anlatırken. Şimdi bu rakamları niye verdim? Şunu için verdim. Zihninizde bir tasavvur olursun. Hani ölçülebilir bilgi. Değil mi? Ölçü, rakam veriyorum. Ee, şey değil bu, boru değil yani. Ee, 18. yüzyıldaki artışın, yoğunluğun e, hem eser düzeyinde hem e, isim yazar düzeyinde bir fazlalığı var. Bunun nedeni nedir? Ve bu e, değiş yerindeyse etnik anlamda da e, Anadolu'daki üretimin arttığını görüyoruz. Yani Balkanlarda zaten büyük kayıplar var. Ee, daha önce bilim merkezi olmamış ya da yoğun entelektüel faal faaliyette bulunmamış Anadolu şehirlerinin e, üretime katıldığını, e, alim yetiştirme ya da eser üretmede öne çıktığını görüyoruz. Bu tabii dediğim gibi e, belli belirsiz bir tespit bunun nedenleri üzerine düşünmemiz gerekiyor maddi yapıyı analiz yapmam analiz etmemiz lazım, sosyoekonomik yapıları, politik yapıları incelememiz lazım. Evet, şimdi bu kısa ve çarpıcı rakamlardan sonra 17 18. yüzyılda diğer bir soruna geçiyoruz. Doğa anlayışı, doğa kavramının yeniden yükselmesi. Şimdi tabii bu konu çok uzun bir konudur. Doğa kavramı bizim bugün kullandığımız anlamdaki doğa Kavramı e, mefhum bakımından bir şey çağrıştırmayabilir sizde ama klasik gelenekte Doğa Fizis sonra bunun Arapça tercümesi Tab ya da tabi'a, tabai, doğadaki içkin ösel nedenlere karşılık gelir. Daha önce uzun uzun size anlattım. Yani doğadaki hareketin kaynağı olan, bir tür tırnak içinde tabi bunlar. Yanlış anlamayın. benzetmeden arkadaşlar yanlış anlayıp bana geriye hakikat gibi anlatıyorlar. Mecaz cahilin eline düşünce hakikate inkılap eder. Öyle değil. Yani Bunları teşbihler mecazdır. Konuyu daha iyi anlamak için birer çağrışım yaptırmak anlamına gelir. Bir tür enerji gibi düşünün bunu. Evrende bir tür enerji var. Ve bu enerji çeşitli basamaklarda kendini... Açığa çıkartıyor. Maddede bir açığa çıkış tarzı var. Bitkide bir açığa çıkış tarzı var. Hayvanda, hayvanın kendi türlerinde, e, çünkü bir böcekte ortaya, karafatmada ortaya çıkmasıyla bir filde ortaya çıkması aynı değil. İnsanda, hatta insanda da katmanlı katmanlı değil mi? Kuzey kutbundaki insanla ya da çok sıcak bir iklimdeki insanla, ılıvan bir iklimdeki insan insanda ortaya çıkışı farklı. Bu ta Aristoteles'ten beri tartışılan bir konu malum. E, ya da gökyüzü cisimleri o zamanki idrakle. Oradaki tezahürü farklı. Ama neticede doğa dediğimiz yapı doğadaki özselliğin kaynağıdır. Ve bütün her şey buna bağlı. Bu özsellik, bu doğa anlayışına sahip olan düşünürler, bilim adamları, filozof bilim adamları, evrendeki bu hareketin kaynağına geri giderek, bu hareketin nedeni olan özselliği tespit etmeye çalışıyorlar. Basit bir ifadeyle basitleştirirsek. Bu bildiğiniz Aristoteles i̇bn çizgisidir kısaca. Ama bunu kabul etmeyip doğanın e, matematiksel tasvirini yani özlerine değil ilişkilerine yönelen özlerine değil ilişkilerine yönelen ve ilişkileri de matematiksel olarak tasvir eden bir okul var. Malum bu e, çok aşırı uçta olan Pitagorasçı, Platoncu çizgiden Arşimedici çizgiye kadar, çok onun da çünkü kendine göre çeşitli yönleri var. Bunun üzerine uzun uzun durmuştuk. İslam dünyasında ilk defa bu ikisini bir araya getiren İbn Heysem'dir demiştik. Bundan anlattık burada değil mi? Demiştim. Evet, İbn Heysem'dir dedik. Şimdi Osmanlı'ya geldiğimiz zaman yine çok aynı kısaca bahsetmiştik. Doğa felsefesi, doğa felsefesi e, yanında bir de doğa bilgisi var. Şimdi bu çok iyi bir Türkçe ifade değil, doğa bilgisi ne demek. Şimdi şunu demek istiyorum, i̇bn Sina çizgisinin anlayışına doğa felsefesi diyebiliriz. Çünkü onlar bir füzisi kabul ediyorlar. Ama evrende ösel bir yapıyı kabul etmeyip, fiziksel bir yapıyı varsayan keramcılar var. Şimdi İngilizce'de biz onu yurt dışında çalışırken atölyede şöyle ayırmıştık ana dilimizde. E, nature philosophy ile physical world ayrımı yaptık. Dedik ki, kelamcıların bir doğa felsefesi yoktur. Onların bir fizik dünya anlayışı vardır. Çünkü dünyanın fizik olduğunu, maddi olduğunu biliyorlar. Oradaki bir ilişkileri e, olduğunu biliyorlar ama buna içkin olan bir e, tırnak içerisinde ilahi, mistik, sekret, okült bir doğa gücü varsaymıyorlar. O zaman çünkü e, teolojik Açıdan sıkıntılara neden oluyor. Ee, bir de doğadaki e, ilişkileri esas dikkate alıp bunları tasvir etmeye çalışan farklı bir ontolojiye atomcu ontolojiye sahip olan kelamcılar ve bunun bunlarla üç aşağı beş yukarı ortak aynı değil ama ortak benzerlikler olan bir matematikçi çizgi var özellikle İbn Eysen çizgisi. Bunlar üzerinde ayrıntılı durmuştuk hatırlarsınız. Nitekim Ali Kuşçu, daha önce da yine hatırlayın, ne yapmıştı? Bu doğacı anlayışı, doğa felsefeci anlayışını tamamen e, şey, tasfiye etmişti. Hatırlarsanız derste dedik? Eğer hakiki bilim yapmak istiyorsak, doğanın, doğaya ilişkin, doğanın gerçekliğine ilişkin bir bilim yapmak istiyorsak, bu filozofların fiziğinden bilim <gülüyor> ve metafiziğinden kurtulmamız lazım. Bu çok yeni bir şey. Bu, 500lerin işte 1600 sonu, 1600'lerin başında Avrupa'da Galilere'nin Kepler'lerin dile getirdiği bir şey. Yani biz e, Aristotelesçi i̇bn biraz biraz önce e, Abdullah el usulü'l faside yani fasit ilkeler yanlış ilkeler, bizi yanlış yönlendiren ilkelerden kurtulmamız lazım demişti. Ali Kuşçu e, bu görüşü bir tamamlanmayan bir görüştür. Niye? Çünkü öldü adam. <gülüyor> <Yani> ölünce <gülüyor> kim tamamlayacak? Bir yeni fiziğe ihtiyaç olduğunu söylüyor. Yeni bir fiziğe ihtiyaç var. Ve bunu kısmi olarak da el Fetih'i fiil minheyde yaptı demiştik. Fakat kendisinden sonra bu çok büyük bir karşılık bulmadı. Özellikle Bircendi gibi bir dev e, bilim adamı, filozof bunu reddettiği için pek karşılık bulmadı. Fakat neye neden oldu? Fiziği dikkate almadan saf matematiksel bilim yapma anlayışını doğurdu. Ve fiziğin bir tür ihmal edilmesine neden oldu. Tamam mı? Ee, i̇stemediği halde. Dolayısıyla e, kişisel kanaatim tabii yaptırım araştırmalarının neticesinde e, 18. yüzyıla geldiğimizde Osmanlı entelektüellerinin önündeki en büyük sorunlarından biri, mevcut bilimsel paradigmanın dili olan mantık yanında, bu paradigmanın üzerine dayandığı doğa kavramının yeniden sorgulanmasıdır. Tamam mı? Şimdi burada da çatışmanın yeniden ortaya çıktığını görüyoruz. Ee, Ali Kuşçu'nun bu çizgisini devam ettiren, yani matematiksel tarafını devam ettiren Takihettin Rasit. Takihettin Rasit İstanbul Hasathanesi'nde, Yaptığı bütün bilimsel faaliyet neredeyse matematiksel bilimlerle sınırlandırıyor. Yani astronomi yapıyor, optik yapıyor, ondan sonra astronomi aletleriyle ilgili bir şey çalışması var. Ee, burada fiziksel nedenler, fiziksel yapı nedir, onun üzerine pek kafa yorduğunu görmüyoruz. Klasik anlamda bir Aristotelesci İbn-i Sinacı ya da kelamcı fizik de yapmıyor. Ee, Tabii matematiğin verdiği o kesinlik duygusu da İşin caması. Şimdi ne demiştik hatırlayın. Müneccinbaşı Ahmet'te de 17. yüzyılın ikinci yarısında klasik paradigmadan artık açıklayıcı gücünden şüphe etmeye başladığı zaman bu paradigmanın bir tarafı i̇bn Sinacı, bir tarafı Kelamcı. Ne yaptı? Matematiğe tekrar yöneldi. Çok ilginç. Ben Müneccinbaşı Ahmet'te de çalışırken gençliğinde çalıştığı eserlerin çoğu e, klasik e, paradigmaya ait eserler. Ama sonra bunu bırakıp geometri ve matematiğe yöneldiği üzerine konuşmuştuk zaten. Bu dönemde e, iki okul da tekrar bu çatışmayı canlandırıyorlar. Bir taraftan matematikçiler, bir taraftan fizikçiler diyebileceğimiz ciddi bir e, şey çıkıyor ortaya. Nedir durumladı adı? Okullaşma çıkıyor. Bir e, çatal ortaya çıkıyor tekrar. Ta klasik Milattan önce bilmem kaç yüzyıldan başlayıp e, İbn Esem'le birleştiren Ali Kuş'ta tekrar farklı bir formülasyona e, dökülen yapı 18. yüzyılda birden ortaya çıkıyor. Mustafa Sıtkı ve öğrencileri. Senimcim bakabildik mi? Sanırım aynı, kişi. aynı kişi değil. Sanırım. Evet. Hala bir zan var ama burada. Bence. Evet. El ilmuh ve zann. La yetegayyer diyor İbn-i değil mi? Değişmeyen bir zandır ilim. Bakacağız, bunu bir tespit edelim. Mustafa Sıtkı diye bir adam var. Bu adam şair, hattat ama çok önemli bir matematikçi. Ne yapıyor? Öncelikle bütün klasik matematik metinleri yeniden gözden geçirip üretiyor. Bir tür tahrir. tusinin Nasreddin Tusu'nun daha önce yaptığı bir tür tahrir şeyi yapıyor. Tahrir ve istinsah. Ne demek bu? Yunanca'dan, Arapça'ya tercüme edilmiş bütün matematik eserler, İslam dünyasında yazılmış en önemli matematik eserler, bu matematik eserler derken sadece aritmetik, geometri değil, buna astronomi, optik, yani matematikle ifade edilen matematik bilimler, ulumu riyaziye ya da ulumu talimiye dediğimiz bütün ilimlere ait eserleri topluyor, bozuk olanlarını Tahrir ediyor, tahsiye ediyor, düzenliyor. Ee, olmayanları, sağlam olanları yeniden kopya ediyor. Çok iyi bir hattat olduğu için yazdığı nüsalar hiçbir edisyon kritiklere tabi tutulmadan yayınlanabilir. O kadar güzel bir hattat. Ayrıca edisyon kritik teknikleri kullanarak farklı nüshalardaki birkaç nüsa'yı karşılaştırıyor ve farkları da Hamiş'te veriyor. Müdekkik ve muhakkik bir adam. Tabii e, telif yapıyor kendisi matematik bilimlere ilişkin, Ke, yani te, e, tercüme ve nedir, e, tahrir ve istinsan yanında kendi telif yapıyor, bir de tercüme yapıyor. Batı dillerinden nereden biliyor, nasıl biliyor bilmiyorum. E, batı dillerinden yine matematik bilimlere ait eserleri tercüme ediyor. Özellikle özellikle e, trigonometri üzerine duruyor çünkü trigonometri çok önemli bir bilim dalı o dönemde. Da. Fakat bunun yanında Mustafa Sıtkı'nın en önemli özelliği, notasyon ve sembol sistemini klasik İslam matematiği içerisinde zirveye taşıyan bir adam. Yani lafsi, sözel yapılan matematiği yavaş yavaş terk ediyor ve e, tamamen sembollerle, batı geleneğini biliyor mu, eserleri gördü mü ya da oradan yapılan... E, Gelen bilim adamlarıyla yaptığı görüşmeler var mı? Araştırması lazım. Her şeyi ben araştıramam. Gençler yetişsin, araştırsınlar. Ama bakıyoruz, güne hem kendisinden gelen, günümüze gelen eser, hem de öğrencileri. Üç tane önemli öğrencisi var. Şekerzade Feyzullah Sermet. Bu Şekerzade Feyzullah Sermet, 1787 ölümü. 1787 ölümü. Mustafa Sıkir 1769 ilk logaritma eserini bağımsız ilk logaritma eserini kaleme alıyor. ve e, yazdığı bütün, istiniz, bu da iyi bir hattat ve iyi bir şair e, Şekerzade Fezuda Sermet e, yazdığı bütün matematik metinleri Süleymaniye'de. Hepsi sembolik. Üçüncü öğrencisi İbrahim halebi 1776 ölümü. Bu çok enteresan bir adam İbrahim Halebi kombinatör analiz çalışması yapıyor. Biliyorsun matematikte kombinatör analizi. Ee, yani İslam matematiğinde ta Halil neydi? Halil bin Ahmet'ten başlayan. Tabi. Dil bilimcilerin icat ettiği bir disiplindir kombinatör analiz bizde. Ee, bu permütasyon şey hesapları var onu kastediyorum. Ha? Sözlük, yazımında, sözlük yazımında kullanıyor. Ta o gelenekten gelen ee, İbrahim Halebi bunu aynı zamanda e, nasıl diyelim teolojik yorumunu da yapıyor kendince. Bunu Rüştü Raşit yayınladı. Bekir Gür'de tercüme etti Türkçe'ye. Hiç okuyanız oldu mu? Yok. Gerek yok. Okumayın. Şimdi diğer bir öğrencisi çok entesan. Muhammed Hamut Elbaz El Tunusi. Tunuslu bu. Şimdi niye önemli? Şunun için önemli. İstanbul'da eğitim görüyor. Mustafa Sıtkı'nın derslerine giriyor. Şekerzade'nin derslerine giriyor beraber sınıf arkadaşıyla. Daha sonra Kuzey Afrika'ya dönüp buradaki geleneği şey aktarıyor. Kuzey Afrika'ya aktarıyor ve e, orada e, İstanbul'daki teknikleri yani İslam matematiğine uygulanan sembolleştirme, ve notasyon teklifleri, te, te, e, ne dedim, tekliflerini Tunus, Cezayir, Fas üçgenindeki e, Arap dünyasına aktarıyor. Tunuslu bir matematikçi yakında bunu çalıştı ve hem İngilizce hem Fransızca e, Şekerzade'nin, bu Muhammed Hamud'un e, eserlerini çalışmalarını yayınladım. E, i̇nternette de bulabilirsiniz. Evet, bu, bunlar matematikçi kanat. Mesela e, 3. senin döneminde, yanlış hatırlamasın, 3. seneden önceki Sultan kim? Abdül Mecid mi? Abdül Mecid mi? 1. Abdülhamit. Ya 1. Abdülhamit döneminde ya da 3. Selim döneminde ee, Fas Büyükelçisi geliyor İstanbul'a. Bir sefarat namesi Arapça olarak yayınlandı. Orada mesela Mustafa Sıtkı'dan bahsediyor. Niye? Çünkü İstanbul'a geldiğinde Mustafa Sıtkır ile tanışıyor. Mustafa Sıtkır ona Osmanlı eğitim sistemi hakkında çok ciddi bilgiler veriyor. Fakat bir şikayeti var. Nedir? Matematik bilimler çok iman ediliyor bizde diyor. Matematikçi bir kafaya. Ee, çok şeyler okutuluyor. Dil ilimleri okutuluyor, din ilimleri okutuluyor, mantık okutuluyor, fizik okutuluyor. Hatta hatta yavaş yavaş mühendislik e, okutuluyor ama matematik bilimler e, kendisinin istediği oranda ciddiye alınmıyor diye şikayette bulunuyor. Verdiği bilgiler de çok enteresan. Yani aynen Türkçe yazmış. 20'li medrese, 30'li medrese, 40'li maddesi diye Türkçe bu seyahatname de enteresan bilgiler var. Şimdi... Bu dönemde Osmanlıların zaten meseleyi biraz anladığını görüyoruz. İlk kurdukları modern eğitim e, okulunun diyelim e, orduda. Benoval Ahmet Paşa değil mi kuruyor? Humbaracı Ahmet Paşa. Ne adı? Hendesehane. Şimdi hendese ne demek? Ha? Ve hemen akabinden kurulan yeni e, okulun adı da Mühendisane. Şimdi, hendese geometri demek. Endazeden geliyor, bunun üzerine durmuştuk. E, mühendiste hendese yapan, yani teorik geometri yapan demek. Ama burada birden, birden mühendis hane ya da hendese de farklı bir mefhum kazanıyor. Nedir o? Şudur. Osmanlı entelektüelleri şeyi fark ediyorlar. Batıdaki uygulama ağırlıklı bilimi fark ediyorlar. Arkadaşlar, medreseler teorik bilimlerin mekanıdır. Orada öyle Sanat, zanaat, düşünün tasavvuf bile okutulmaz, simya bile okutulmaz, şiir de okutulmaz. Sıf saat teorik bilgi okutulur. Teorik dil, teorik usul, teorik matematik, he? kelam. Ha, uygulama hiç mi yok var? Yazın, çünkü biliyorsunuz klasik gelenekte, bu sadece İslam'a ait değil, bilim mesai saatlerinde yapılmıyor. 24 saat, 7 gün, 30 30 gün 12 ay hep ilimle uğraşıyorsunuz. Yazın ne yapıyor bu adamlar? Pikniğe gidiyorlar. Pikniğe gittiğinde uygulama yapıyorlar. Dağlarda. Güneş bol var. Oksijen bol. Değil mi? Teleskop aman teleskop diyorum. Ustulop nasıl kullanılır? O dönemdeki klasik aletler nasıl kullanılır? Arazi ölçümü nasıl yapılır? Orada yapıyorum. de bunlar yapılmaz. Medrese tipik Yunani geleneğin bir devamı. Tipik Babil geleneğinin bir devamıdır. Daha teoriktir. Nazari ilimlerin okutulduğu yerdir. Ya bu bir tarafıyla olumludur, bir tarafıyla olumsuzdur, olumludur. Ee, i̇stidlali bilginin ya da bugünkü tabiyle rasyonel bilginin kurumlarıdır. Çünkü rasyonel bilgi, istidlali bilgi en paylaşılabilir bilgidir. Toplumun üzerine inşa edildiği bilgidir, hukukun üzerine inşa ettiği bilgidir. Tamam mı? O, öngörülebilir bir hayatı size sağlar. Ama büyük bir dezavantajı var. Ona nedir? akıl burada çok sıkı bilendiği için, tamam mı? Mistik, e, gizli, sekret, kült bilimlere yer verilmediği için, insanın kafasını döndürür. Tamam mı? E, o zaman şiire ve müziğe sığınırsın. Osmanlı alimlerin yaptığı gibi. Çünkü aklı çok biliyorsun. Her şey yöntem. Her şey kavramsal. Değil mi? Her şey nedensel. Her şey eleştirel. Yani düşünsenize siz ne hale gelirsiniz? Medreselerdeki benim kanaatim bu arkadaşlar. Fakirin kanaati en önemli problem aşırı formel bilginin okutulması ve verilmesidir. Çok aşırı formel bir bilgi var. Mesela ta erken dönem Avrupa İtalyan üniversitelerine bakıyorsunuz 1470'ten itibaren simya da var. Gizli bilimler, büyüde okutuyor, okutuluyor. Astroloji medresede astroloji olmaz. Astronomi tamam el-meyye. El bakıyorsun tamamen matematiksel, teorik astronomi. Astroloji olmaz. Gitsen başka yerde öğren onu. İlim değil. İlim değil. Tabii. Gizli ilimler dediğimiz el-ulumu khafiye, el-ulumu bilmem e, nedir? Başka ne diyorlar? el kafiye? khafiye, Garib -e garibe bilmem. Bunlar garip şey bunlar zaten. Bunlar okutulmaz. Tasavvuf da okutulmaz. İrfan da okutulmaz. Hani diyelim ki tasavvuf tamam, pratiktir, irfan değil mi? i̇bn Arabi. Hayır arkadaşım. Niye? Çünkü paylaşılabilir bir bilgi değil o. Ama ama usulü fıkıh, eyvallah usul var orada. Usulü tefsir, tabii ki. Dil bilimleri tamamen nazari. Mantık, hiçbir sorun yok. Matematik, gel bakayım. Astronomi, çok güzel. E, kelam, tamam. Ama şey, e, şiir, yani şiirin teorisini vereyim sana ama. Ya da coğrafya, pratik coğrafya. Onu git başka bir yerde. Sana coğrafyanın teorisini anlatayım ama. Dünya nedir? Dünya kaç iklime bölünür? Nasıl bölünür? Matematik analizine taktık. Astronomi kitaplarının son bölümü teorik coğrafyadır bizde. Coğrafya Osmanlılar'da yok diyorlar. Var. Okutuluyor. Ama harita onu saray çizsin. Endöründe çizsinler onu. Ne yapacağız biz dünyanın haritasından bize ne? Öyle bakıyor olaya. O dönemin şartları böyle. Paradigma, anlayış böyle. Onun için siz hatırlarsanız şey, Katip Çelebi'nin tasviri bilimlerin çok önemli olduğunu idrak etmesinin e, anlamını söylemiştim 16. yüzyılda anlatırken. Tasviri bilimdir bunlar. Nazari bilim değil. Çok ayrı bir şey. Evet. Enderun tamamen teknik üzerine okul, Teori mühendislerin matematik okuması gibidir Enderun. Mühendis de matematik okuyor ama uygulamalı matematik değil mi? Onun gibi Endor'un da onu okuturlar. Köprü nasıl yapacaksın? O kadar matematik yeter sana. İspatlı matematik bilmem ne onu, onu medresinde okuyor zaten. Tabii Endor'un pratik uygulamalı bilime bakar. Orada mühendis yetiştiriyorsun. Ehli hiref yetiştiriyorsun. Usta yetiştiriyorsun. Tabii. Ha. Tıp bile bakın Osmanlılar'da biliyorsunuz medresiyi bitireceksin ondan sonra tıp tıp medresine gidersin. Alim olmadan tabip olunmaz. Niye e, alim olmadan tabip olunca hastanı sadece para olarak görürsün baba? Evet. Bugünkü gibi. Amerika'daki uygulama da öyledir. Amerika'daki uygulama da öyledir. Evet. Benim bildiğim tabii çok iyi araştırmadım ama hukuk da öyle. Hukukta da bir lisans bitirilmeden hukuk fakültesine girmiyorsun. Değil mi? Değil mi? Öyledir Amerika'da. O bu da bizde de öyle. Yani bizimki gibi tam bölümlerimiz pre med diyorlar onlar. gidiyorsun pre bir bölüm okuyorsun fizik, kimya bir yerde onlar bilirsin. Tabii. Alim olmadan tabip olunmaz budur. Alim olmadan kadı da olunmaz. İnsanı tanıyacaksın. Bileceksin. Teorik bir idrakin, perspektifin olacak. Tamam mı? Şimdiki ilahiyatçı arkadaşlarımız düşünelim. Ne biliyorlar? Kozmoloji adına, ondan sonra fizik adına, asunim, sıfır. Değil mi? Olmuyor yani. Ben, Selim Hoca daha iyi bilir. Yani tarihçi arkadaşlar daha iyi bilir daha doğrusu. Süleymaniye Camii'ne imam olmanın şartlarını okuduğunda bugün herhalde şey, bulursun. 7 tane imam dizersin böyle aynı anda. Çünkü Hristiyanlık teorisini bilecek, Yahudi teorisini bilecek, İslam teorisini bilecek, şu dili bilecek, bu dili bilecek, kelam bilecek, şunu al. Abi ne yapıyorsun sen? Süleymaniye imam mı arıyorsun? Filozof mu arıyorsun? Filozof bilim adamı. Niye? Çünkü ee, yabancı misyon şeflerinin gidip geldiği en temel yer olduğu için yakışıklı olacak, eşi güzel olacak. Tabii niye? Çünkü yabancı şef geliyor olan Osmanlı'nın en büyük mabedinin imamına bak, tipe bak demeyecek. Tabii eşi de e, misyon şeflerin eşiyle muhatap değil mi? Edebine adabına oturmasını, kalkmasını yani dahi istiyor yani İmam değil dahi istiyor. Ha? Olabiliyorlar mı? İşte problemi buluyorlar. buluyorlar değil mi? <gülüyor> Şimdi Osmanlı'nın özelliği şu. Yine ağır <gülüyor> tarç arkadaşlar diyor 100.000 insanla uğraşmazlar. 1000 tane kaliteli adamla uğraşırlar. Toplumun elitlerini iyi yetiştireceksin. Bizde hele herkese onlarca burs veriyor. Milyon insanı besliyorsun ama bir şey çıkmıyor. Herkese onlar yani 10 on bin kişiye onlarla vereceğine 10 on kişi onlar bin lira ver. Ama 10 kişi öyle olsun ki bu toplum önüne geçebilecek. Kıratta olsun değil mi? Çok e, günlük şeye gireyim ama sosyal mesaj da lazım. Evet, şimdi şuradan gelmiştik. Osmanlılar şeyi anlıyorlar. Modern batı biliminin, kendi dönemlerindeki batı biliminin pratik karakterini, matematiksel karakterini çok iyi fark ediyorlar. Bunu daha sonra önümüzdeki hafta anlatacağız. İsa Hoca'nın yazdığı kitapta görüyorsun. Mecmuay-ı ulûm Riyaziye. Riyazi ilimlerin değerlemesi. E orada fizik de var. Orada botanik de var. Neredeyse bütün bilimleri aynı başlık altında inceliyor. Ne? Riyazi yani matematiksel bilimler. Şeyi fark ediyorlar. E, onun için kurdukları yeni kurumlara mühendisane e, adını veriyorlar rahat bir şekilde. Evet. Bu dönemde yine e, matematik e, çerçevesini olaya yaklaşan, e, biraz sonra isimden bahsedeceğimiz Esat Yanyevi, fizikçinin oğlu, Bedrettin Yanyevi tam tersi, babasının tam tersi matematikçi bir e, tavır alıyor. Okidin elementlerini, bir kısmını şehrediyor. Fakat daha önemlisi burada nasıl bir operasyon yapılıyor, bunun da incelenmesi lazım, bilmiyorum. Şimdi hareket arkadaşlar, şimdi bir doktora tezi verdik bir arkadaşımıza bunu. Hareket klasik gelenekte fizik ait bir kavramdır. Matematik hareketi sokamazsınız. Bu bunda çok zorlanıyor Kepler ve Newton ve bunu başardıkları anda da integral diferansiyel hesabı kuruyorlar, vektörel geometriyi kuruyorlar. Çok önemli bir şey. Bu Archimede kısmen var, Sabit bin Kurede var, İbn Hayysem de var, Kemanettin Farisi var. Çok azdır hem Yunan'da Helenistik dönemde hem de İslam'da, daha sonra Viyana, Oxford okulunda kısmen var. Fransızlarda birkaç adamda var. Buna biz Arşimetçi çizgi diyoruz bilim tarihinde. Çok nadirdir. Hareket kavramını İbn-i İsem, matematiğe soktuğu için Ömer Hayyam onu ahmak olarak nitelendiriyor. Alanları birbirine karıştırıyorsun. Hareket fiziğin konusudur. Matematik sabitlerin, subutiyetlerin falan. Şimdi Bedrettin Yanya'yı Osmanlılar'da ben daha önce bunu görmedim. Bilebildiğim kadarıyla. Muhakkak kenarda köşede olabilir. İlk defa hareket kavramını tekrar geometriye sokuyor. Bunu bilerek mi yapıyor? Babasının bir tavsiyesi, tavsi tavsiyesiyle mi yapıyor? Çünkü babası iyi bir fizikçi. Biraz sonra anlatacağım üzerine. E, fiziği önemseyen bir adam. Acaba ya da klasik e, matematikteki bu eksikliği görüp kendisi mi bunu e, buna teşebbüs tutuyor? Ya da batıdan gelen kitaplardan Olabilir, okuyabilir. Ya da e, sık sık batıdan insan gelip gidiyor bunlardan mı bu fikri alıyor bilmiyorum. Ama e, benim gördüğüm, bunu bir arkadaş inşallah ileride çalışır, e, Oktit şehrinde hareket kavramını kullanarak ispatları yapmaya çalışıyor ki bu çok absürt bir şey klasik zihniyette. Yani istisnai marjinal bir şey. bu şey, bu hareketin... Hareketin matematikleştirilmesi, matematiğin fizikselleştirilmesidir. Modern bilimde tabii çok yenilikler var ama zeminde olan en şey fiziğin, mat matematiğin fizikleştirilmesidir. Arşimetçi konseptin, kavramın yeniden diriltilmesidir. Zaten bugün bizim bilim tarihi dediğimiz, bakın bugün bilim tarihi dediğimiz şeyde matematik bilimleri okutuyoruz biz. Kimse i̇bn Sinan'ın fiziğini bilim olarak okutmuyor. Doğa felsefesi diyor ona. Yahu i̇bn Sina Sinan için o doğa felsefesi değil ki, o fizik o. Mantıkla yapılan fizik. Ya da Platon'un fiziğini bile biz matematiksel yön var mı diye bakıyoruz. Bütün, bak Mezopotamya'da bilim diyorsun, okuttuğun ne? Matematik Astronomi yani matematiksel olan, niceliksel olan artık tıp tıp da tabii ayrı bir disiplin. Yunan'a geliyorsun. E zaten pre tamamen filozof diyorsun. Onlarda Tales teoremi bir iki tane ha? Helenistik dönemi okutuyorsun. İsken şey diyorsun, Okid diyorsun, Arşimet, Apollonius hepsi matematikçi. Bak, dikkat et bak. Heron, Menaleus hepsi matematikçi. Geliyorsun İslam'a. Kindi'yi filozof olarak anlatıyorsun. Ama Kindi'nin optik kitabından, matematik kitaplarından hiçbir İslam felsefesinin haberi yok. İsmini biliyorlar. E peki onu bilmeden öbürü nasıl anlıyorsun baba? Ya, onu bırak. i̇bn Sina, i̇bn Sina aşağı, i̇bn Sina yukarı. i̇bn Sina yana, i̇bn Sina sağa sola. E, şifa'nın bir cildi 600 sayfa majesti. Bir cildi usul-i hendese. E, müzik var, sayılar teorisi var. O nerede? Onu bilim taşıda uğraşsın. Böyle bir şey var mı ya? Bunların hepsi... Topyekün var olan şeyler. Dolayısıyla bilim dediğimiz hadise modern bilim konseptine göre yazılmış. Çünkü ilk modern bilim tarihçileri büyük oranda mekanikçiler, fizikçiler ve matematikçilerdir. Onlar da geriye doğru bunu yazmışlar. Ee, neyse kişisel kanaatim, tabii modern bilimde bir e, çok şey var, unsur var ama en önemli unsur o. Ee, hareketsiz olan bir uzaya hareketi koyuyorlar. Matematiği fiziğe yaklaştırıyorlar. Dolayısıyla işte, yani Newton'un kitabının adını unutma. Doğa felsefesinin matematik ilkeleri, yani Doğa felsefesi var, kendisini Doğa filozofu olarak görüyor. Ama onu bunu matematikle yapıyor, mantıkla değil. Eski mesela bunu diyelim, İbn Sina böyle bir kitap yazsa Doğa felsefesinin mantıksal ilkeleri diyecek. En fazla mantıksal dilsel. Şey. Dilsel, o çok modern bir yorum olur. Onun farkında değiller, onu kabul etmezler. Çünkü onlar dili içerikli düşünüyorlar. İçerikli özsel düşünüyorlar. Ha Kelamcı açısından tabii kelamcılar öyle diyecek. i̇bn Teymiye öyle diyor. Zavallı i̇bn Teymiye'nin başına gelen pişmiş tavuğun başına gelmemiştir. Çok büyük bir adam. Ama ideolojik olarak çok kullanıyor. Ne diyor şey ee, İbn-i e, Birinci cümlesine? İbn-i Teymiye. Şey, i̇bn Teymiye ne Mutlak diyor? Kulak hiçbir şekilde yoktur. Ama tümel hiçbir şekilde, tümel hiçbir şekilde yoktur. Abdur o diyor. Sadece lafızdır, lafızdır. Nominalist. nominalist. Ama bu çok tutulan bir şey değil. Kelamcı Kel da kelamcı çizgi bunu şey yap. Evet. Şimdi fizikçi Kanada baktığımız zaman bu dönemde e, en başta Esat Yanyev'i görüyoruz. Şimdi niye Esat Yanyev'i başa aldım? Yani erken öldüğü için değil. Esat Yanyevi'yi, e, Aristoteles'in fizikasını ve ona yazılan Latince şeyleri biliyorsunuz, e, Arapçayı tercüme ediyor. Bu çok istisnai bir şey. Bizde bunun bir ikinci örneği yok. Yani 18. yılda Aristoteles'in fizikasını tekrar Arapçaya tercüme edeceksin. Yunanca, aman üzerine yazılan Latince şerleri dikkate alacaksın. İbn-i Rüştü tekrar gündeme getireceksin. Hani bunları... Entelektüel bir merak olarak yorumlayabilirsin. Çünkü Esat Yanyevi öyle herhangi bir adam değil. E, çok iyi yetişmiş bir insan. Devlet, politik e, karar alma süreçlerinde etkisi var. Fener Rum Patrikhanesinde e, Patrikhane ileri gelenlerine İslam dersleri öğretiyor. Kelam öğretiyor. Kendisi de onlardan Histanlık teorisi öğreniyor. Büyük ihtimalle e, Patrikhaneye gidip gelen Avrupa'dan entelektüeller, din adamları bunlarla bir şekilde muhatap Yunanca e, biliyor olabilir. Ben bilmiyorum. Belki biliyordur, belki bilmiyordur. Ya da o dönemde Avru İstanbul'da Yunanca bilmeyen mi? Yok. Yani bir sürü. Şimdi bütün bunların yanında çok ilginç bir ifadesi var. E, Doğa bizde ihmal edildi diyor. Kitabının girişinde. Şimdi burada isim vermiyor. Bu isim vermiyor. Ama benim anladığım büyük ihtimalle bu Ali Kuşçuk, Takiyettin çizgisini eleştiriyor. İsim vermeden. Salt matematik. Yani salt matematikçi yaklaşanları eleştiriyor. Çünkü bu kadar açık söylenmez. Yani doğa felsefesi ya da doğa bilimleri, e, doğa kavramı ihmal ediliyor demek e, bu anlama gelir. Ve o açıdan Esat Yengevi e, hem 1800'ün başında bile hem de yeniden Doğaya ilişkin, doğa kavramına ilişkin, doğa felsefesine ilişkin, doğrusu fiziğe ilişkin e, kavramları, fikirleri öne çıkartıyor. Çok iyi tehdit araştırmadım, tahkik etmedim. Onun için ihtiyat kaydıyla söylüyorum. Ee, okuduğum birkaç metinde e, Aristotelesçi İbn-i doğa anlayışıyla Descartes'ci doğa anlayışını terkip etmeye çalışıyor gibi, gibi tırnak içinde. İhtiyatla söylüyorum. Çünkü çalışmamız lazım. Bu iyi okumak lazım. Dönemi çok iyi analiz etmek lazım. Hani İbrahim Müteferika var o dönemde. Malum Hey etul cedide vel kadime. Yani eski ve yeni astronomi diye kitap yazmış. Kopernik astronomisi ilgili İstanbul'da metin üretmiş. Zaten gidip gelen çok. Batı bilgi, batıdan gelen bilginin oranında artışlar var. Bunu biliyoruz. Descartes büyük ihtimalle biliyor olabilirler. Bu Böyle bir şey İbrahim Teferkada da Descart'in fikirlerinin yansımaları ya da Avrupa'daki belirli mahfillerde üretilen fikirlerin yansımaları var. Mesela çok ilginç bir şey söyleyeyim size. 1600'lerin sonu 1700'lerin başlarında bir seyyah Osmanlı üzerinden İran'a gidiyor. Medreselerde ders dinliyor. Şimdi ismini hatırlamıyorum. Yok ismini hatırlamıyorum. Beni zorlama. Bilmediğim şey bilmiyorum derim. Şey de var. Hayali Doğu'da var. Bu Kanadalı. Okudunuz mu Hayali Doğu'yu? Çok güzel bir kitaptır. Kitap tavsiyesi bir. Hayali Doğu. Bir hanım zannediyorum. Kanada'da Toronto Üniversitesi'nde bir hanım. Türkçe'ye çevrildi ya. Ee, hangi yayından çevrildi? Onu da hatırlamıyorum. Çevirin de hatırlamıyorum. Ama kitabı hatırlıyorum. Geldim, kitap Hiç beni zorlama bak. Ben bunu hatırlamam yani. Şu anda yukarıyla hatta kopuk. <gülüyor> Gehvi Mahfuz'a bakma şansım yok. Eee... <gülüyor> Mesela orada çok entesandır bir bölüm. E, okumanızı tavsiye ederim o kitabı. Evet. Esad bu fizik yaklaşımı, doğa kavramını ve doğa felsefesine yönelik yaklaşımı e, yalnız kalan bir yaklaşım değil. Meşşai doğa felsefesi tekrar üretilmeye başlanıyor. Bak. Kelami değil ha. Meşşai. Karahalil, Daha önce bahsettiğim Muhammed Kefevi. Mustafa Akkirmani ve İsmail Gelembevi dönemin en önemli klasik meşya-i doğa üzerine çalışma yapan isimler. Bir sürü var ama öne çıkanları söylüyorum. Seçtikleri metin... Efendim? Cam açık. açık. Acaba Gelenbevi İsmail Efendi itiraz mı ediyor biz de dedik. Şimdi mesela bunu da ben henüz çözmüş değilim. Şimdi klasik meşşai felsefeyi, doğa felsefesini niçin? üretmek istiyorsun. Evet. Ha, niçin ayrı? Niçine 3 aşağı 5 göre cevap veriyorum da. Hani ne dedik? Klasik geleneğe yöneldiler, e, paradigmalarından şüphelendiler filan. Evet. Ama niçin seçtikleri eser Müsliiddinlar'ın haşiyesi üzerine haşiye yazmak? Evet. Şimdi eberi malum 1200 kaç ölümü eberinin? 1200 eller atmışlar mı? Eseddine Berinin tamam bu İbn Sina'cı filozof. Ne oldu? Eseddine Berinin bir kitabı. Hidayetül Hikme. Mantık, fizik, metafizik. Güzel. Daha sonra buna Hübeydi kadın bir bir şer yazıyor. Sonra Müsteyitin Nari işte Hindistan'dan İstanbul'a gelen buna bir haşiye yazıyor özellikle birinci kısmına. Bu medreselerde des kitabı bunlar. Bunları biliyoruz. Ama niçin 18. yüzyılda bütün büyük entelektüeller Tutup Müslîddin'in lahrin haşiyesine haşiye kaleme alıyorlar? Nedenin ne ola? Bilmiyorum. Ama çok ilginç. Mesela Genemevî'nin haşiyesi 500 sayfa filan. Metin küçük bir metin. Ha, ne oldu orada? Niye peşindeler? Niyi çözümlemeye çalışıyorlar? Bunun üzerine ciddi bir şekilde durmak lazım. <gülüyor> e, dediğim gibi benim verdiğim birkaç örnek en az 10-15 tane bu dönemdeki önemli entelektüel e, klasik meşai doğa felsefesi üzerine metin üretiyor. Niye tartışıyorlar? Dertlerine bunun üzerine bakmak lazım. Daha da ilginç olanı, daha da ilginç olanı doğa felsefesiyle alakalı olmakla birlikte doğa felsefesini ya da fiziği, doğayı matematikleştirmeye daha müsait olan İşraki e, bir düşünür olan Şehrezuri'nin, ki Şehrezuri biliyorsunuz Surhever'den Hikmet-i İşraki'nin ilk şer yazan e, bir filozof, bir matematikçi aynı zamanda. Onun Eşşeceretül Ilahi adlı bin sayfa var değil mi o kitap? E, bir vardır. Fizik, metafizik metni. Onun fizik kısmı sadece, Allah Allah, fizik kısmı Türkçe'ye tercüme ediliyor yapan da entesan bir adam 28 Mehmet Çelebi bu adam biliyorsunuz meşhur bizim Fransız değil mi Fransa'ya gönderilen sefir ee, orada sefaretnamesi de var matbaayı getirdiği İbrahim Tüferikay ile birlikte matbaayı kurduğu söyleniyor niçin derdi ne yani bir, bir niye gidiyorsun eşşeceretil ilahiye gibi çok baskın olmayan bilinmeyen bir eseri buluyorsun ha, tamam kütüphanelerde var da Yahu kelam, fizikle uğraşacaksan kelamı fizikle uğraşabilirsin değil mi? Atomcu bir fizik var. Meşşai metinler havada uçuşuyor. Nereden bulursun eşecreti ilahiyeyi ve nereden bulursun onun fizik kısmını ve nereden kalkan onu tercüme edersin? Öyle küçük bir metinde değil. Ha şimdi dediğim gibi cevabım çok net değil ama bu dönemde bir şeyler oluyor buralarda. Daha da entesanı, daha da ilginci Ragıp Paşa. Meşhur Ragıp Paşa, vezir. Sefinet-ül diye bir şey vardır, yayınlandı. Çok enteresan bir derlemedir. Okuduğu metinleri derliyor. Belli ki bir, şey, bir arayışın içerisinde, yine çok tahkik etmedim, yine ihtiyatlı konuşuyorum, Nifton'un fizikasını tercüme etmeye karar veriyorlar. Bir şeyler yakalıyorlar, bir şeylerin farkındalar. Ee, ama bu projenin tamamlandığına dair bir emare yok. Zaten gerek de yok. Çünkü niye? Artık... Çünkü Newton'un prinsipası geometrik bir metindir. Onun e, nasıl diyelim tam anlamıyla mekanikleştirilmesi ve e, Karkuys'e göre, diferansiyel Integral Hesaba göre üretilmesi Fransa'da 1780'lerde Lagrange, Laplace filan o dönemde gerçekleşiyor. Zaten o metinler e, hemen e, İsa Koca e, tarafından Türkçe'ye zaten aktarılıyor o metindeki bilgiler. Ama arayış olması bakımından e, bu öyle bir başa Paşa 1760'lar değil mi? Yaklaşık. E, mesela ben onu Sefine Turunayb'ini inceledim. Baştan sonra. Kafası karışık bir adamın arayışı. Kafası karışık. Mesela dille ilgileniyor Abdullah. Vaziyenin istinsanı yapıyor. Ali Kuşu'nun vaziyesi. Şimdi dil felsefesiyle niye ilgilenir bir Osmanlı Paşası? Değil mi? Neyin peşinde mesela? Bu işlerin dille ne alakası olduğunu mu düşünüyor? Üzerine düşünmek lazım. Ya da e, kelam metni, metni, kritik kelam metinlerini e, dikkate alıyor. Biraz sonra göreceğiz. İlginç böyle okuduğu metinler var. O kitap kendi okuduğu metinler. Onları bir araya getiriyor. Sefine, e, yemi demek aslında ama e, sefine tir nasıl tercüme etsin? Onun bir özel anlamı var mı acaba? Bak şimdi aklıma geldi. Ragıp'ın gemisi mi? Ne demek? Hayır adı ya adamın adı Ragıp Paşa ve özel kütüphanesi var biliyorsunuz Ragıp Paşa kütüphanesi var çok halk kütü ya, halka açık bir kütüphane kuruyor. macerasını olabilir. Hissediyor. Onlara biliyorsun bizim gelenekte de bir düşünürün bir bir bir bir müellifin e, hem gençliğinde hem de belli bir yaşa geldikten sonra olgunluğa geldikten sonra okuduğu metinlerden aldığı notları bir araya getirip derlediği metne keşkül denir. Keşkül çuval demek. Heybe heybe. Kırk ambar gibi heybe. Ee, yazar bunu. Ee, çok böyle alimimiz vardır. Bak bir şey söyleyeyim sen. Yeni gelmişken hani bu işlerle ilgili arkadaşları söylüyorum. Bu keşkülleri muhakkak zevkle okuyun. Çünkü çok ilginç bilgiler var. Yani adamlar Özellikle iyi alimlerin keşkillerinde lübbul yani özün özü adam bir ilginç kıl bir kelime bulmuş yazmış oraya bir tanım yazmış ondan sonra ben çok şey öğrendim onlardan. Ee, mefhumla düşünmeyi bu keşkiller size öğretiyor. Çünkü çok tanım üzerine çok duruyorlar. Sözcüklerin tanımları ne demek bu? Ve özellikle de şey üzerine çok hassastırlar. Ee, nasıl diyelim? Nüans. Fruk. Fruk gibi, evet. Yani ince farklar. İşte din diyorsun, ümmet diyorsun. Fark ne mesela? Millet diyorsun, milel diyorsun. Nihal diyorsun mesela. Nedir bu? Değil mi? Bunun üzerinde böyle ilginç, hakikaten bilgilendirme bakımından çok ilginç notlar içeriyorlar. Sadece dille değil. Mesela astronomide çok ilginç bir tartışmayı not ediyor ya. Sen onun problem olduğunu o tartışmadan anlıyorsun diyor. Yoksa normalde onu nereden bileceksin? Diyor ki bak bu diyor şu şu yüzyıldaki tartışma konusu diyor. Aaa aferin bak not alıyorsun onu ve o çerçevede gidiyorsun. Ya da geometride bir problemi ele alıyor. Ben ilk mesela Sinan Paşa'nın bir metnini yayınladım 96'da. Çoğunuz doğmamışsınız belki. Bir daireye teğet olan bir doğrunun özelliğiyle alakalı bir şey. Şimdi mesela ben onu ilk defa bir keşkülde rastladım onun sorun olduğuna. İlginç bir şey. O almış ondan sonra. Bilmiyorum, bu yazmalarda keşkül adı geçiyor mu? Yok geçmez. Her zaman geçmez. Ama sen onun olduğunu anlarsın. Evet. Neyse devam edelim. Şimdi arkadaşlar. Kaçta bitireceğiz İsmail bu dersi biz? Buçukta mı? Evet o zaman. Ee, şeyimiz konumuz az kaldı şeyimiz vaktimiz. Şimdi bir yerde matematik bilimleri önemseyen, matematiksel bakışı önemseyen bir okul var ya da bir hareket var. Öbür tarafta meşai felsefeyi öne çıkartan, dilelten tekrar ediyorum sadece telif edilen eserlere bakmayın. İbn Rüştün Tehafütül Felsefisi bu yüzyılda tekrar üretiliyor dürüştün. Tehafütü felsefesi biliyorsunuz Gazzaliye karşı yazdığım metin. Şimdi bu Tehafüt daha önce de bahsettim size. Eee Tehafütü'l Tehafüt tutarsızlığın tutarsızlığı. Şimdi burada Tehafütü felsefesi nedir? Şudur. Ya yani bunu çok böyle abartıyorlar. Şu sizin bir metodolojisiniz var, bir yönteminiz var arkadaşlar. Diyorsunuz ki ben şu nesneyi şu yöntemle biliyorum. Bu bir iddiadır. Gazali'nin yaptığı şey şudur. Gerçekten sen yöntemini ciddi alıp samimi bir şekilde yöntemine uygun davranıyor musun, davranmıyor musun? Tahaft bu demek. Yani tahaft bir filozofya. Filozofların kendi yöntemlerine uygulamadaki tutarsızlıkları. Aslında bindiği dalı kesmek gibi. Bindiği dalı kesmek gibi. Niye gösteriyor burada Gazali? Daha önce de söyledim. Bir, rasyonel psikoloji yapamazsınız bu yöntemle. Yaparsanız yöntemimizi uymaz, uymazsınız. İki, rasyonel kozmonişi yapamazsınız. Yaparsanız yine yöntemimizi ihanet etmiş olursunuz. Üç, rasyonel teoloji yapamazsınız. Eşittir Kant. Kant'ın söylediklerini e, gazdani söylüyor. Kant söyleyince büyük adam oluyor da gazdani söyleyince İslam medeniyetindeki düşünceyi öldürüyor. Hikaye. E, burada Gazan dediği şu, teoloji yap sana kimse teoloji yapma demiyor. Ama sen diyorsun ki benim yöntemim bu, ben bu yönteme göre konuşurum kardeşim. Buyur yaparken yönteminden sapıyorsun, şey ama ne yapıyorsun? Doğa bilimlerinde ve matematikte bu yöntemi kullanarak elde ettiğin bilginin kesinliğine güvenip insanları aldatmaya başlıyorsun. Gazan de bunu söylüyor. Diyor ki, burada yaptığınız başarıları insanları e, nasıl diyelim, gözlerini boyuyorsunuz. Bu doğru değil. Ben senin matematikteki başarılara bir şey demiyorum, fizikte de bu çalışıyor kısmen ama teolojiye gelince e, pis, e, kognitif, rasyonel şey, metafizikte bu işe yaramaz. Dediği bu. Ve çok doğru. Çok doğru. Onu da söylüyorum. Ve bu bir entelektüel mücadeledir. Entelektüel bir duruştur. Bunun herhangi bir e, inci bıncına bakmaya gerek yok. Şimdi bu bir gelenek oluyor bizde malum. Tehafut geleneği. Daha sonra i̇bn Rüşt yazıyor. Sonra İbn-i Rüşt... i̇bn Rüşt de neyi gösteriyor? Gazali'nin yönteminin işlemleri tutarsız olduğunu göstermeye çalışıyor. Ama bütün çalışmalar bize gösteriyor ki Gazali'nin dediği başka bir şey, İbn-i anladığı başka bir şey. Aslında İbn-i diyor ki Gazali sen çok büyük bir adamsın. Niye? Hakikaten sahte felsefeyi tespit edecek ölçütü sen buldun. Ama yanıldığın bir nokta var. Eleştirdiğin adam yanlış adam. Kim? i̇bn Sina. O zaten üçkağıtçı diyor. Hayır. Açıkça bunu söylüyor. Ama sen Üstad Aristoteles'i bir tanısaydın, <gülüyor> kesinlikle böyle işleri yapmazdın. Bu da işte rasyonel oluyor böyle deyince. Evet. Tarz hiç hoş değil. Neyse bu biliyorsunuz devam ediyor. Sonra Fatih döneminde tekrar bu canlandırılıyor. Alaaddin Tusi, Hocazade, İbni Kemal, Karabağ'ı bir sürü adam var. Bunun üzerine çalışan. Ee, ama 18. yüzyılda bütün bu yapılar tekrar dildiğinde... Te, e, öz, önce i̇bn Rüşt'ün eserleri tekrar üretiliyor, istinsa Şunu söyleyeyim bak, ha, oradan geldim. E, şöyle bir şey kabul vardır. Hala bizim büyük e, düşünürlerimiz, kitap okumadan ondan sonra e, kütüphaneye gitmeden e, alim olan insanlarımızla okuma yazma bilmiyorlar ya. Adam Arapça hayatında metin okuyamıyor, Osmanlıca klasik bir metni okuyamıyor ama çok iyi konuşuyor. Böyle insanlar var piyasada. Ee, diyorlar ki efendim İbn-i Rüşt'ün tehafütü Osmanlı'ya gelseydi her şey değişirdi. Hey, zavallılar. Yani şunu demek istiyorlar. Nifton'un prinsipası gelse Türkiye'de fizik uçar. Ulan Newton'un prinsipası mı kaldı? Relativite var değil mi? Yani kuantum var. Ben söyleyeyim size. Günümüze gelen 6 tane nüshası vardır tehafutun, 6'sı da İstanbul'da istinsa edilmiştir. 6'sı da Osmanlı alim tarafından istinsa edilmiştir. Osmanlı alimleri olmasaydı İbn-i Rüşt'ün tevhutun, Arapçasına bugün bizim ulaşmamız mümkün değildi. Bir tane yoktur Afrika'da istinsa edilen İbn-i Bir tane yoktur Mısır'da, bir tane yoktur Suriye'de. Hepsi İstanbul'da istinsa edilmiştir. İstanbul'da korunmuştur. İstanbul'dan öteye bir yere gitmiştir. Ve en son istinsah da 18. yüzyılda İstanbul'dadır. Tamam mı? Bu da bizden ümmete bir katkı olsun. Evet, bu dönemde tekrar bu çatışmanın ışık, bu, bu gelişmenin ışığında bu kavram da ortaya çıkıyor. Tehafut kavramı yeniden tırıyor. Tamam mı? Karşı duruşlar ve eleştirişler başlıyor. Şimdi ben okuduğum metinlerde ilginç bir şeyi daha öncesinde paylaştım. 18. yüzyılda diyor, cami imamları bilen felsefeyle uğraşıyor. Bakın bu dönemde çok entesan bir adam var. Ali el Amasi. Amasyalı Ali. Bunun entesan bir metni var. El Mecmu Fil Meşhut Vel Mesmu. Görülen ve işitilen haberler konusunda derleme. Böyle kırık bir Türkçe oldu. Yani adam kendi dönemindeki bütün ulemanın bir biyografisini yazıyor özellikle Orta Anadolu. Bu Amasyalı bu adam. Hiç üşenmiyor biliyor musun? Çok şey bir adam, çalışkan bir adam. Mesela ne yapıyor? İstanbul'da palabıyık Mustafa Efendi'nin el işaret ve tembihat okuttuğunu duyuyor. Kalkıyor İstanbul'a geliyor. Nasıl olur böyle bir yapar bir Osmanlı alemi? Gidiyor tanışıyor. Çünkü iddiası olan bir adam yorulmaz arkadaşlar. İddiası olan bir adam ee, ne, nedir? Bahane üretmez. İddiası olan bir adam yorgunluk emareleri göstermez. Senin saçma sapan bulacağın işleri yapar. Bir insan sırf Orta Anadolu'dan kalkıp İstanbul'da bunun için gelir mi? Gelir. İddiası var adamın. Şimdi yeri gelmişken konu konuyu açıyor ama bunu da söyleyeyim. Biliyorsunuz ee, Osmanlılardaki irfani düşüncenin ana damarı nedir? i̇bn Arabi düşüncesidir. Vahdeti dedi vücuttur vahdet Vücut kelimesini i̇bn Arabi'nin kendisi kullanmamıştır. İlk defa vahdet Vücut kelimesini kullanan Molla Cami'dir. 1474'ler filan. Ee, tevhid anlamında kullanılır. vahdet eşittir, Vücut eşidir, Katılırsınız, katılmazsınız. Ben onu bir felsefi yorum olarak okuyorum. yani. Önemli bir teşebbüstür. Çünkü büyük bir metafiziktir. Büyük bir metafiziktir. Şimdi vahdet Vücut, işte Osmanlı entelektüel geleniyle ta Sadettin Konum'dan başlayarak değil mi? Davudur Kayseri, Molla Fenariler, ta üzerine uzun uzun durduk, Bosnevilerden, Sara Abdullah Efendi, Ankaravilerden bugünümüze kadar gelmiştir. Bu dönemde Ali El Amasi, bir kadı, Beşiktaş Kadısı aynı zamanda, e, benim görebildiğim kadarıyla ilk defa Osmanlı entelektüellerini şuhutçular ve vücutçular olarak inceleyen eseri yazıyor. Ahmet Şuhd ne demek? Vahdet-i 1624'te 1624'te Ahmet Serhendi ya da i̇mam Rabbani diye bildiğiniz vatandaşın fikirlerinin Osmanlı'ya haç yolu üzerinden haçtaki e, buluşmalardan İstanbul'a geldiğini biliyoruz. Tabii daha önce de soruyu sordum. Niçin Osmanlı alimlerinden bazıları Vahdet-i İstanbul'a İstanbul'da yeniden üretiyorlar? Niye çözmeye çalışıyorlar bu adamlar? Çünkü i̇mam Rabbani'nin düşünceleri Hint için çok anlamlı. Çünkü vateti vücut ile e, Hinduizm bir şekilde bulaşmaya ve karışmaya başlıyor. Biliyorsunuz ortak din teşebbüsleri Cihangir değil mi? Başlıyor. Tabii tabii. Bakın Mevlana'nın mesnevisi Hindu ayinlerinde okutuluyor arkadaşlar. Bu kadar etkisi var karşılıklı o dönemde. E, bunu engellemek için o dönemin şartları, tabii ben orayı çalışmış değilim, uzmanı değilim, sadece okumalarımdan hareket ederek bunu söylüyorum. E, gidip Hintçi öğrenmek lazım, o dönemi çalışmak lazım. Yani malzemeyi bilmeden konuşmak doğru değil. E, ikincil kaynakların e, yalancısıyım bu konuda. Bir tür e, İslam inançlarını, özellikle tevhid inancını koruma teşebbüsü olarak görebilirsin. Güzel de bunun İstanbul'da karşılığı ne? Bunun üzerine durmak lazım. Ali Masi Osmanlı entelektörünü ikiye bölüyor El Mecmu'da. Şuhutçular ve vücutçular fakat çok acımasız. Yani Erzurum İbrahim Hakkı <gülüyor> hakkında yazdıklarını burada okusam, beni döven çıkabilir. Ben yine diyeceğim, Ali Elmas'ın yalancısıyım da. Ee, ama çok ilginç, mesela bu eserin sıfır bu açıdan çalışılması lazım. Ee, Baskın Vahdeti vucutcular tabii baskın çünkü İsmail Gelenbevi bu esere karşı bir metin kaleme alacak. İsmail Gelenbevinin Vahdeti Vucutu sahnesi var, şey söylemiyor ama çünkü yaşı, aynı İstanbul'da yaşıyorlar ve çağdaşlar Alelamişi eleştiriyor. Alelamiş herhangi biri değil. Bir de Tasavvuf kitabı var. Ben bunu Tasavvuf tarihçilerine söylüyorum. Aa hocam çok önemli diyorlar. Ondan sonra kimse yok. Yani sopayla mı insanları çalıştıracağız bilmiyorum ki. Evet, e, yeri gelmişken onu söylemiş olayım. E, Ali bile bundan şikayet ediyor diyor ki nereye gitsem, oradan geldim Ali Amaz. Nereye gitsem Anadolu'da herkes felsefeyle uğraşıyor diyor ya. Ne oldu bu ülkeye diyor. Nedir felsefese ne veriyor. Şimdi demek ki bir rahatsızlık var. Aynı şeyi dönemin en önemli düşünülerinden biri olan saçaklı Zade Elmarashi. Maraşlı. O da söylüyor ve oturup reddiye yazıyor. Şimdi Saçaklızade Maraşlı çok önemli. yakın eseri var. Muhakkik Selefilerden. Selefi olup da muhakkik olunur mu? Olunur. Entesan bir adam. Niye? Çünkü mantık eserlerine çok önem veriyor. Çünkü klasik Selefiler mantıktan anlamaz. Ee, ve e, muhakkik bir adam. adab eserlerine çok şey veriyor. Tutuyor. Tertibulülüm -ül adlı bir eseri yazıyor. İlimleri inceliyor ve müthiş bir eleştiri yapıyor. Felsefe eleştirisi. Çok ciddi bir eleştir metin yazıyor. Beyzaviye'nin tefsirini eleştiriyor ve metin yazıyor. Beyzaviye'nin tefsirinde felsefi muhalatalar. Beyzaviye'nin tevalüyle var. Meşhur medreselere okutulan mantık ama kelam kitabını şu Tevalü diye bir şer yazıyor. Ve bitirirken diyor ki Allah'a şükür bu tırnak içerisinde lanet eserden kurtuldum. Kritik ediyor yani. Niçin? Derdi ne ya? Hani anladık meşşaileri eleştiriyorsun da, kelam kitabını niye eleştiriyorsun? Ne problem var? Bilmiyorum ha, soru soruyorum bakın. Ne problem var o dönemde e, mesela Zade'nin bütün bu eserleri e, çalışılması gerekiyor. Mehmet Emin Üsküdar'ı, bizim Üsküdar'lı hemşerimiz, bu çok önemli bir matematikçi, felsefeci bir adam. oturuyor Hoca Zade'nin tehafütünü tekrar özetleyerek üretiyor. Yazmalar kurumundan çıktı Türkçe tercümesi. Hani diyor ki arkadaşlar, ya hocam bu anlatıp Arap çok Arapça Sanki Türkçelerini okuyorsunuz da. E, çıktı bunlar. Takip edersiniz. Tertibülülüm tercüme edildi mi? <gülüyor> Üzerinde çalışma var da. Kim ettiğim? Ya ama yani var benden. Var. Sen şimdi tercümesini mi okuyorsun abla? Hayır hayır var sadece. Ha. <gülüyor> <gülüyor> ha tamam. Ha bunu bilelim de evet. sıkıntı çıkmasın. Ha? Ha? Yanlışlar. Evet. Aynı dönemde Muhammed Hadimi Konya'da mesela yine felsefe eleştirisi yapıyor ve Tarikatül Muhammediye şer yazıyor. Fakat bunlar mantığı çok önemsiyorlar. Evet. Bir sürü metni var. Ee, Oturuyor filozoflarla kelamcılar arasında 68 ihtilaf noktasını tespit etmeye çalışıyor. Ya bunların dertleri var demek istiyorum size. Şimdi bunlar nedir? Hepsini tek tek okumak lazım. Ben bu hadiminin metnini yazmıştım. İnternet bilgisayara girmiştim falan yapmıştım ama. Fakat tabii profesyonel olarak çalışmak lazım, uzmanca çalışmak lazım. Benimki bir resim. Dedim ya her şeyi yapamayız, herkes bir kişi yapamaz. Ama çok entesan. niçin 1800 oturup bunlar adam bunlarla uğraşıyorlar. Yani o bir yüzyıl önce niye uğraşmıyorlardı bunlarla? Değil mi? Bunun önemi. Önemli. Mescizade diye başka bir alim oturuyor. Ee, kelamcılar, ondan sonra eşyaliler, maturlar arasındaki farklar üzerine bir metin kaleme alıyor. Bu da yayınlandı. Derdi ne? Neyin peşinde? İsmail Sakip diye bir vatandaş oturuyor. Yine küçük bir tehafüt yazıp minimalize etmeye çalışıyor ihtilafları. Ee, şimdi bakın bir taraftan yeni bilimler girmiş... Ee, çok çeşitli arayışlar var. Bir taraftan meşrailik diriltilmeye çalışılıyor, bir taraftan matematik. O bir hareketlilik ve entelektüel şey var. Fakat ee, nasıl diyelim, savaş alanı gibi, çok da öyle çok net değil ortam. Çok böyle karışık. Mesela din-bilim karşılaştırmaları başlıyor bu dönemde. İkdir burada. Klasik anlamda değil artık. Yani Yeni bir şey var burada. Din bilime et, ne kadar etki, bilmeye ne kadar etki ediyor. Mesela merak kavramı üzerine. Merak nedir? Merak için yap bilim yapmak. Bu dönemde bu kavramlar yeni, yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlıyor. Bu dönemde değil 1700 ile 1800 arası. Muhtemelen <gülüyor> aslında bizim... Şu anda sahip olduğumuz bir soruna sahiptir. O da şu, yani bu modern düşünceyle hangi ekol üzerinden kuracaklar? Her Şimdi bu, e, doğru Ebu Zer ama o dönemde modern düşünceyi bu kadar ihat ettiklerini zannetmiyorum. Ama işte yeni bir şey var, inanetinde onu anlamak için şeye vurmalar. Şimdi yani. şöyle, tabii kadim medeniyetler güçlü kültürler kolay, kolay adaptasyon gösteremezler. Bu hep böyledir. Evet. Şimdi çok güçlü bir kültür, gelenek. Fakat şunu hissediyor, bir... Sıralayalım. Yeni bir, şey yeni bir şey var. İki, eski bu yeniyi, eskiyle yeni farklı. Üç, eski yeninin sorularına cevap veremiyor. Dört, bir şey yapmak lazım. Çok basit değil mi? Ne da bilmiyorum. Ha, evet. Beşincisi de o zaten. Ne yapacağız? Yani yeniyle ne üzerinden ilişki kuracağım? Evet ama, evet ama işte dediğim gibi, ne yeninin mefhumu çok net. Evet, işte, Eskinin mefhumu biliniyor tabii adamların elinde. Bakın şimdi konu konuyu açıyor. Ee, bu entelektüel acayip adamlar tabi. Gelenekleri çok sağlam olduğu için yeniyle muhatap olmada çok ciddi bir problem yaşamıyorlar. Onu tercüme etmeye çalışıyorlar. Evet. Mesela e, medresede okutulan bir Teşrihül Efrat diye bir kitap var. Yani astronomik kitabı. Batı Namili'nin. Bu şer ediliyor. Tercüme ediliyor. Özellikle Tabii ona ne zaman girer miyiz? Vaktimiz de kalmadı. 1770'ten sonra Osmanlı'da bir de klasik metinlerin Türkçe tercümeleri var. 18. yüzyıldan tesadüfen bir şekilde Türkçeleştirme de başladığı. Sadece modern Batı'dan yapılan tercümeler değil. Klasik metinler de tercüme ediliyor. Ke mesela tevâlîlen var tercüme ediliyor. Klasik keram kitapları, dil kitapları, altı parmak Mehmet Efendi. Bak dile gelelim. Da eee Taşda da mı bu tür şeyler yap? Mesela taşta da tipik örneğimiz Erzurum İbrahim Hakkı. Bütün eserleri Türkçe. Birkaç tane Arapça var. Ya şey 18. yüzyılda biraz böyle Taşda da, İstanbul'da da. İşte onu dedim, onu dedim ya Ali Alaması bunu anlatıyor bize. Ali gidiyor mesela Nevşehir'deki alimlerden bahsediyor. Gidiyor Sinop'taki alimlerden bahsediyor. O Orta Anadolu'yu, biraz da Kuzey Karadenizi, Orta Karadeniz'deki alimlerden bahsediyor. Var. Mesela bak 18. 18. yüzyılda e, Doğu Anadolu'da Kürt e, medreselerinde mesela Ali'nin ürettikleri mantık eserleri henüz çalışılmış değil. Bunlar İstanbul'daki metinlerden farklı konular değil aynı şey. Mesela önermenin e, cüzleri, e, ondan sonra tanım falan konusunda tabi. Ya da Muhammed Hamidi Konya'da hiçbir zaman İstanbul'a gelip üretmiyor. Konya'da üretiyor bunları bir tür çalışmalarını Konya'da üretiyor. E, ya da Erzurum İbrahim Hakkı işte Erzurum'da, İstanbul'a gidip geliyor, eserlerini orada üretiyor. Oğlu mesela Hindistan'a gidiyor, İsmail el-Hakkı. Seninle alakası var mı bilmiyorum ama evet. Evet. ondan sonra. Yani bir e, Taşta'da da bu tür şeyler var. Özellikle altı parmak Bosnalı değil midir? Mesela klasik dil eserleri, dil bilimi eserleri de Türkçe'ye tercüme edilmeye başlanıyor bu dönemde. Evet. Benim bildiğim mesela medresede okutan Hülâsâtü'l-hisâb ile beraber Türkçe'ye tercüme ediliyor. Tecrül-i eflak falan. Şimdi neyse o konu ayrı bir konu. Yani Türkçe yeni bilimin dili olabilir. Nitekim öyle ee, klasik e, ter, şeyde literatürde karşılığı bulunan konulara adam niye Türkçe ifade etsin ki ama Avrupa'dan diyelim ki kitap tercüme ettiği zaman matematik, astronomi, mekanik, kimya bunun klasik Arapçada karşılığı yok. Kendisi onu sentaks olarak Türkçe ama terim olarak Arapça yapıyor. Latince gibi kullanıyor Arapçayı. Bunu anlıyorum. Şimdi benim anlatacağım başka bir şey. Nereden nereye geçtik? Konevi. Konyalı bir alim var. Şimdi ismi tam aklımda değil. Tesiyle felka bir şer yazıyor abi. Arkasında da bir zeyil koyuyor. Zehil de kendi döneminde bak bir önceki çağdaşlı dönemde Avrupa'daki ça astronomi çalışmalarının özetini veriyor. Şimdi bakın metin klasik bir astronomi metni. Şer de klasik ama Zeil modern astronomi, yani modern değil çağdaş astronomi anlatıyor. Ve bunu anlatırken herhangi bir sıkıntı duymuyor adam. Ve üstelik sonuna doğru da klasik astronomi açısından bunun mümkün olma olmayacağını kritik ediyor. Özgüvene bakar mısın? adamda. Anladılıyor muyum? Yani yerleşik kültürlerin bu sadece Müslümanlara, Osmanlılara has bir şey değil. Bütün yerleşik kültürlerin. Ya yani şöyledir arkadaşlar, şimdi 60 yaşında bir adamın refleksiyle değil mi? Batı dünyasına gittiğinde bir gencin refleksi aynı mıdır kültürel dönüşümlere? Bir genç gittiği zaman hemen uyum sağlar, diskoya gidelim, çarpalım, çırpalım. O bir yaşta ne oluyoruz lan bizim geleneğimiz var, kültürümüz var falan. Yani basit bir örneklendirme yapıyorum ama e, kültürler de böyledir. Oturmuş, e, entelektüel perspektifi olan, kendince bir özgüveni olan kültür, kolay adaptasyon göstermiyor. Yani o öyle olursa zaten orada bir yamukluk var demektir. Evet, neyse devam edelim biz meseleye. İbrahim Antaki diye bir adam var mesela Antakya'da. Ben bundan daha önce bahsettim. Beni bu çok şaşırtan bir eserdir. Çünkü eser yazan bir imam. Bildiğin cami imamı. <gülüyor> bu adam bir imam. Ee, niye kendi söylüyor? Anlattım mı bunu size daha önce? Akşam namazını kıldık diyor. Çıktım, baktım diyor. Ee, Farabi ile İbn Sina'yı cemaat zem ediyorlar. Cemaate bak. <gülüyor> Şimdi bir tarafıyla kızdım diyor. Ya bunlar neticede büyük insanlar. Ama bir taraftan da ulan yani bu işe ben bir el atmam lazım. Niçin bunlar hep eleştirilir? Sonunda buldum diyor. Çünkü bizim atalarımız daha baştan büyük bir yanlışa imza attılar. Ha modern dönemde yapılmıyor bu enesidir. Bak 1700 yanlış hatırlamıyorsam 70'ler filan bu eser. Çok emin değilim. İhtiyatla söylüyorum çünkü tarihi hatırlamıyorum. Atalarımız yanlış Başladılar. Temeli yanlış arttılar. Aristoteles ile başladılar bu işlere. <gülüyor> Platonla baştasaydık başlasaydık bütün bir geleneğimiz farklı olurdu. Şimdi bir kere toptancı bir yargı değil mi yani? Ve oturuyor Platoncu felsefeyi Aristoteles'ci felsefeyle mukayese ederek ama kendi tarihsel tecrübesini süzgecinden geçirerek anlatıyor. <gülüyor> <gülüyor> Erret alel felasife. <gülüyor> Platon epey ki diyeceksin ha, o işte matematiksel Farklı bir zihniyet olarak kabul ediyor. Felasefe denilince arkadaşlar şunu anlayın evet artık. Hocam, Fel, felsefe, klasik gelenekte bir tefekkür tarzı. Felsefeye karşı olmak, düşünceye karşı olmak değil. Akla bir karşı Akla karşı olmak değil. Bir ekibin adı ya felasefe. O da nedir? Aristoteles <gülüyor> Ar Sinajda. Platoncuları bile felsefe, filozof kabul etmiyor evet. adamlar. Matematikleri de filozof kabul etmiyorlar. Yani kelam üzerine kabul etmiyorlar. Bu mefhumu çok iyi e, belirlemek ve bilmek lazım. Neticede toparladığımız zaman bütün bu anlattıklarımızı... 18. yüzyılda hakikaten bir hercümerç, bir hareket, arayış. E, bir arayış e, çağı daha önce de söyledim. Bunu kimi geçmişe giderek bu arayışı gerçekleştirmeye çalışıyor, geçmişte kalıyor, kimisi geçmişi alıp bugüne taşıyor, kimisi geçmişi kullanıp geleceğini işaretliyor. Ama bir hercümerç, çok çeşitli fikirler var. Geçen hafta anlattık İran'dan gelen fikirler üzerinden bahsettik. E, ve bu hercümerç içerisinde klasik bütün problemler yeniden üretiliyor. Yeniden canlandırılıyor. Ta ki 1774 Küçük Kaynarca Anlaşması'na kadar. Bunu tekrar etmekte fayda var. E, çünkü Osmanlı e, bürokratları da bu işin içine dahil. Yani adamların bir kısmı bu işlerden anlıyor, bir kısmı destekliyor. E, ama 1774 Küçük Kaynarca Anlaşması'ndan sonra artık e, entelektüel, yani Napolyon'un filozoflara dediği gibi İdeler üzerine konuşuyorsunuz, siz ideologsunuz, gevezesiniz yani. İdeolojik çıktığında olumsuz bir kavramdır. Napolyon'un uydurduğu söylenir. Şeyleri tahkir etmek için, filozofları tahkir etmek için. O gündür, bugündür zaten Fransız felsefesini, yani çok ağımşan bir felsefe değildir. Hele modern Fransız felsefesi, Alman felsefesinin yeniden Fransızca öğretiminden başka bir şey değil. Onun için Heidegger ne diyor? Fransızlar düşünmeye başladığında Almanca düşünürler. Evet, halbuki bir yıl önce... Ee, Frederick ne diyordu? Almanca atların ağzına layıktır. Yani her milletin kendine göre iç aşağı 5 kırı. Tabi Kant'a değer vermiyordu adam. Sarayda Voltaire misafir ediyordu. Ama bir 150 yıl sonra e, neler oldu? Evet. E, evet. 1774'ten küçük kaynarca e, artık dibe vuruyorsun. Ekonomik olarak, politik olarak, askeri olarak. E, artık arayış ee, bu kavramlar etrafında cehlan etmiyor. Yani oturup geçmişi inceleyelim, oradan bir çıkış yolu bulalım, onu tekrar diriltelim. Vahdeti vücutmuş, vahdeti şuutmuş meşşayilikmiş, eşyarelikmiş, atomculukmuş, e, madde suretmiş. Bunlar artık, e, nasıl söyleyelim, e, devletin, hani kenarda köşede bir devlet olsan anlarım da, koruman gereken ve hızla çözüm üretmen gereken o büyük Kütleyi ve kitleyi e, acil ihtiyaçlarını dikkat alarak bunu yavaş yavaş bırakacağız, bırakacağız biliyorsunuz. E, yeni okullar, yeni şeylerle e, onun üzerine de önümüzdeki e, kaçında demiştik? 26'sında e, duracağız. Yani modern bilim ve modern bilimle olan ilişki e, nasıl gelişti, nasıl ceryan etti ve bu esnada klasik e, yapılanma ne tür bir Meyve verdi. Şimdi şunu söyleyeyim tabi gençler, arayışlar sadece entelektüel arayışlar değil tabi yani biz tabi entelektüel tarih yaptığımız için bunun üzerinden gidiyoruz. Politik arayışlar da var. Mesela çok ilginçtir bakın, mahkemenin e, hüküm prensi e, hani yine yorumlara göre Osmanlı diş politikasının bir anlatımıdır. Yani Mahkemenin dediği şu, Osmanlıların dış politikada uyguladığı taktikleri biz iç politikada uygularsak Avrupa'yı toparlarız. Nedir o? Üç kağıt. <gülüyor> Başka <gülüyor> bir şey değil. Her şey mübah. Ee, ilgileniyorlar mı bizimkiler bunlarla? Hayır. Hatta rivayet oldur ki 4. Cumhuriyatan mahkemeden bahsettikleri zaman hele bir anlatız diyor. Anlatıyorlar, beni tanımadan yazmış bu adam bunu diyor. Bu ne lan? Biz bunu uyguluyoruz, yaşıyoruz diyor bu adam anlatıyor benzer şeyi şeye de söylerler. Eee Mustafa Kemalalı Paşa'ya tercüme ediyorlar prens. 13 sayfa tercüme ettikten sonra okuyor. Böyle bir, bir oku diyor bakayım. Okuyor. Oho diyor bu mudur önemli eser dediğiniz falan. Şimdi pratik tarafını halbuki çok ilginç ee, bin, 1. Abdülhamit Dönemi yine prensin üzerine Frederi'nin yazdığı şer şey tercüme ediliyor. Politik bir arayış da var. O dönemde mesela küçük küçük yeni siyasetnameler yazılmaya başlanıyor. Ee, artık siyasetname tam denir mi denmez mi bilmiyorum. Çünkü modern problemleri e, içine alan e, yenileşme kavramını e, önemseyen, öne çıkartan e, özellikle iki temel kavram çok merkezdedir. Hala bence merkezdedir. Türklerin zihniyetini yani Türklerin derken Türkiye coğrafyasındaki insanları kastediyorum. Ben etnisiteyle işi olan biri değilim. Oflu olduğum için doğrudan Cenab-ı Hakk'a bağlı olduğumdan beni ilgilendirmiyor. İki temel kavram var arkadaşlar. Zihniyetimiz hala bilinç altında. Bekai devlet, mukabeleyi bir misil. Bütün işten bu iki kavramdan yürüyor. Çok indirgemeci konuştuğumun farkındayım. Bu felsefe açıdan tehlikeli. Ama kolaylaştırmak bakımından. Bekai devlet, yani devletin, devlet organizasyonunun bekası nasıl sağlanır? Bunun için tedbirler, diğerleri ikincil oluyor. Yok efendim entelektüelmiş şuymuş buymuş. İkincisi mukabeleyi bilmesi. Karşımızdan çok şiddetli tokat yedik, aynı tokadı biz nasıl atarız? Basitleştirirsek bu. Bunu iç ve dış e, çözümlerimizi uyguluyoruz ben ve bunu hala aynı tokadı atmak isteyen bir şey var mı yoksa tokat atmayalım var geldi. Hocam tokatle karşıya geldim kendimizi atarız ne olacak? Olmaz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ya şunu demek istiyorum. O dönemdeki politik arayışlar, ekonomik arayışlar. Tabii işte Mehmet Genççücenin yazdığı metinlerden bunu görüyorsunuz. Ee, mesela bir örnek vereyim şimdi size. Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi. Tabii o evrensel erkek hakları beyannamesidir biliyorsunuz. İlk yayınlandığında kadınlar çünkü insan kabul edilmiyor. Daha sonra e, evrensel değil mi? Öyle değil midir? Öyledir. Yeniden yayınlanınca da gördük konu. Şimdi bu Osmanlılar tarafından bilinmiyor mu? Biliniyor. Tam tersi nasıl olarak yorumlanıyor? Çok ilginçtir. İnsanları hayvan derekesine indirgeyen bir metindir. Artı ileride bu büyük güçlerin politik olarak kullanacakları bir şeydir, metindir diyorlar. Bakın bunu söyledikleri tarih. 18. yüzyılın hemen sonu. Fransız devrimi hakkında verdikleri layihaya bakıyorsun. Rusu'yu da biliyorlar, Voltaire'i de biliyorlar. Çok ilginç bir şekilde. Ve bunları dehri olarak dendi. Yani, Tamirdanamaz olarak görüyorlar. Artı burada beni çok ilgilenen bir şey, Batıdaki değerlerin artık ahlaki değerler olmadığını, mal ve mala ilişkin değerler üzerinden gittiğini, Lahya da söylüyorlar. Yani kapitalist sistemin sanayi devriminin hemen akabinde tabi yavaş yavaş daha sanayi devrimi tam etkisini göstermemiş ama kapitalist zihniyeti çok iyi görüyorlar. Mal, para ve buna ilişkin değerlerin insanları ve insan ilişkilerini yönlendirdiğini, ahlak, erdem, dini, bunların çok da iplenmediğini lahiyada söylüyorlar Osmanlıca olarak. Bunu e, kendi aralığında müzaket ettikleri gibi sultana da e, sunuyorlar. Şimdi o açıdan baktığımızda arayış sadece e, entelektüel, ilmi, felsefi değil. Aynı zamanda politiktir, aynı zamanda ekonomiktir. Çünkü niye? E, her taraftan gemi su almaya başladığını düşünüyorlar, görüyor Öyle bir şeyleri var. Hissiyatları var. Bunu da önümüzdeki derste inşallah farklı bir veçeden inceleyeceğiz. Evet, sorusu olan. Ne kadar güzel. Hiçbir ders soru gelmiyor. Çok nadir böyle bir iki şey oluyor. Demek ki ne kadar açık ve seçik konuşuyorum. Söyle. Ben şeyi merak ediyorum. Şimdi... E e, bozulma tefessüf plan varken... Yok öyle bir şey yok. Yüzden... Öyle şey kabul etmiyorlar. Yok yok. Bu senin görüşün. Ben şeyi söylüyorum. E, siyasi toprak kıyıklarını falan söylüyorum. O bir tefessüf, tefessüf, tefessüf değil. Toprak kaybedilir alınır. Osmanlı şu yanlış bir kabul. Bu modern bir şey. Efendim toprak kaybettik panikledik. Hayır. Toprak verilir alınır. O çok büyük bir problem değildir arkadaşlar. O dönemin mantığında böyle bir şey yok. Tamam. O tamam. Yani tabi e, Viyana bozguluğundan sonra yapılan anlaşma neydi? Karlofça, Karlofça mıydı? Ee, o anlaşmayı yapan, yaptıktan sonra bizim Osmanlı delegasyonundaki adam şöyle bir şeye bakıyor. Ee, kaybedilen topraklara yanındaki de tahkir etmek için diyor ki no geri almayı mı düşünüyorsun? Gavur soruyor bunu. Bizimkinin cevabı çok ilginç. Yok ondan vazgeçtik diyor. Mevcudu nasıl koruyacağız onu düşünüyorum diyor. Bakın çok önemli bir şey bu. Ya yani adam toprak çok önemli bir şey değil arkadaşlar. Niye? Kaybedilen toprak ee, devletin politik, sosyoekonomik yapısını oluşturan toprağın zemin merkezi değil. Balkanları kaybettiğin zaman ama öyle düşünemiyorsun işte. Balkanlar farklı. Hep söylüyorum. Ankara'nın ötesi Trabzon hariç vereceksin, Balkanlar alacaksın. <gülüyor> Bizde hakikaten. Balkan yeşil demektir Türkçe'de arkadaşlar, Bal tabi yeşil, dağlık, yeşillik. Balkanlar bizim için çok önemli. Osmanlı bir Balkan devletidir merkezi, <gülüyor> çapışı olarak. Balkanlar çok önemli, hem so ekonomik yapıdan, hem sosyal, hem politik yapı açısından onun kaybı bize hakikaten büyük sendrom oluşturuyor, büyük bir psikolojik yıkıntı oluşturuyor. Diyebilirim, tabii bu bir yorum neticede herkesin farklı görüşü olabilir. Evet. Soruya gelmedin çünkü yanlış yoldan çıktın, ben de hemen bir de. Evet. Yani şunu demek istiyorum, ee, durumun farkındalar, hani sürecin Avrupa'da mesela nereye gideceğini görüyorlar, işte kapitalizme yol açacak bir sanayi... Görmüyorlar. Ama, sanayi kuranlar da görmüyor. Ya da işte sözleşmesi Bakın arkadaşlar, bu biz bu çağdan geriye bakıyoruz. Sanayi Devrimi yapanlar Sanayi Devrimi sonuçlarını göremiyor çünkü Sanayi Devrimi yaptıklarını söylemiyorlar. Biz Sanayi Devrimi sonra onlara isim olarak veriyoruz. Hiçbir isim o dönemde verilmemiştir. Yani Newton Bilim Devrimi yaptığını bilmiyor. Zavallı. 1937'de kullanıyoruz biz Bilim Devrimi kavramını. Rönesans 1898'de kullanılıyor. Yani İtalyanlar biz Rönesans yapıyoruz. Bravo demiyorlar. Bir şey. Onlar iş yapıyor, problemlerini çözüyorlar, sorunlarını çözüyorlar. İşte bizim yapmacıklığımız bu. Biz Türkler devamlı Rönesans yapıyoruz. Devamlı bilim devrimi yapıyoruz. Devamlı devrim yapıyoruz. Ama hiçbir şey yok ortada. Arkadaş Rönesans yapma. Sorunlarını çöz. Devrim yapma. Sorunlarını çöz. Şunu bırak. Sorunlarını bak. İtalyanlar bir sorunla karşılaştılar. Ya da sorunlarla bunu çözdüler. Bunu çözerken ortaya bir çözüm ürettiler. Biz buna Rönesans dedik. Batı'da bir sorun ortaya çıktı. Bunu... Çözmek için yola çıktılar, teolojik çözümler ürettiler, doğa felsefesi çözümler, matematik. Buna biz daha sonra bilim devrimi dedik. Mesele budur. Türk kafası mesail üzerinden düşünmeyi ne zaman merkeze alırsa her şeyi yapar. Aa öbür türlü zaten hep taklit ediyorsun. Nasıl şey yapacağım bilim devrimi? Eser tercüme edeyim. Bana bir tane millet göster eser tercüme ederek devrim yapan. Devrilirsin be. Senin problemin yoksa hangi eseri niye tercüme ettiğini nereden bileceksin? Hangi millet eser tercüme ederek devrim yaptı tarihte? Efendim bak Bağdat'ta, Bağdat'takiler düşünüyordu, ihtiyaç duydular, tercüme ettiler. Tercüme edip de düşünmediler. Ha, o zaman verirsin, bu açıda okuyan çocuklara tercüme eserleri, eski İngilizce çeviriler, yamrı okursun. Büyük bilim devrimi yaparsın, büyük entelektüel devrim yaparsın. Geç onu Sorunların Sorunlarınla yüzleşeceksin. Küçük ya da büyük... Bunların için es geliştireceksin, kavramlar, modeller geliştireceksin. Nasıl neyse yapacaksın, 200 yıl sonra diyecekler ki 21. yüzyılın başındaki e, Türkler sorunlarını çözler, biz buna e, atılım devrimi diyelim.